Elhamdülillah Ve salatu ve selamu ala Resulillah ee, Bir kaç tane soru var Kur'an-ı Kerimle ilgili ee, Soruyorlar arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'i bir tanıtır mısın ee, Nedir ee, özel bir tanıtım Nasıl indi ee, Parça parça indi ne demektir ee, Kaç harfle indi Yedi harf üzerine indi ee, Bir kaç tane soru var Bularla ilgili Evet bunları toparlasak Kur'an-ı Kerim e, e, Kur'an-ı Kerim Allah'ın çelemidir. Allah Subhane ve Teala Kur'an-ı Kerim'i konuşmuş, Cibril Aleyhisselam duymuş, Cibril Aleyhisselam Resulullah'a okumuş, Resulullah Cibril Aleyhisselam'dan duyup ezberlemiş, Sahaba okumuş, sahabada tabi'in, tatiba'u tabi'in, bugüne kadar bizim bizim için yalan kabul etmeyen, mütevatir şekilde bize gelmiştir. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı olduğu için en Allah'tan sonra en ta'zim olunan bizim için mukaddesatimizde en önemli Allah'ın kelamidir. Allah'tır sonra kelamidir. Kelamı de elimizde mushafta yazılı olduğu için mushaf bizim için en mukaddes meselemizdir. Kur'an-ı nedir? Kur'an-ı Kerim eşittir sırat-ı müstakim. Kur'an-ı Kerim sırat-ı müstakimdir. O sırat-ı müstakim var ya Resulullah'ta başlıyor birücü o birücü cennetin kapsında bitiyor. İşte o Kur'an içeriğindi. Hablul <gülüyor> Allah ilmetin Allah'ın sağlam ipidir. Ona sarılsan kopmaz. İp niye demişler? İnsan kuyuya düşer, ipten çekerler onu. En sağlam ip nedir? Kopmayan iptir. O da Allah'ın ipidir. Kur'an içeriği nürdür. Ne için nürdür? Hak yolu aydınlatan nürdür. Kur'an içeriğinde ne var? Allah'ın bizden istediği emirleri var. Ki oları uygulasak karşılığı cennet var. Kur'an-ı Kerim nedir? Bizden öncekilerin haberi var. Kur'an-ı Kerim nedir? Bizden sonrakilerin haberi var. Kim Kur'an-ı Kerim'i alsa hakkıyla allah Teala onu yanına hakkıyla alır. Yani yeri nerede olur? Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla tut hakkıyla amel et. Yerin hakkıyla fürdövşü alede olursun. Resulallah-u Teala'nın yanındadır. Kur'an içelim. Allahu Teala kullardan ne istemiş? Ne onlar için iyi olur? Toplumları için, diğer toplumlar için, insan oğlu için ne geçerli olur? Allahu Teala Kur'an-ı bunu açığa vurmuştu. Allahu Teala şu ayette şöyle buyuruyor. Maide 15 16 "Kad ca'a Allahi nurun ve kitabun mubin." Allah'tan size ne geldi? Allah'tan size bir nür geldi. Ve kitabın mubin apaçıl bir kitap geldi. Ne yapar bu kitap ya Rabbi? Cevap veriyor. Yehdi men menittebe' rıgvanuhu subülü selam. allah Teala bu çitapla kim buna doğru üç kitaba uyarsa onu allah Teala ne yapar? Yol gösterir. Hidayet yolunu gösterir. Selam Cennetin yolunu gösterir O. Ve yuhricuhum min adh-dhulumati ila'n-nur bi'iznih. Zulumattan, zulüm zulumbattan çıkartır nereye? Müre. Saadet'e, mutluluğa, dünya ve ahiret saadetine. Ve yehdi ila siratil Sırat-ı mustakim sırat size gösterir Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'in e adları bir çok adları var birçok sıfatları da var Kur'an-ı Kerim'in adları Kur'an'da aynen geçiyor. Mesela Kur'an nerede geçiyor? İsra Suresi 9'da diyor inne hadal Kur'an yahdi lilleti Bu Kur'an en iyi yere götürür insanı. Burada Kur'an diyor. Sonra kitap adı kitap geçiyor. Diyor ki laqad enzelna ileykum kitaben kitab geçiyor. Furkan geçiyor. Ne diyor? Tebarakellezi nezzale'l furkan ala abdihi li yekuna lil Furkan nedir? Hakla batılı ayıran. Furkandır bu. Kur'an'ın bir adı nedir? Furkandır. Furkan Kur'an'ın adı olduğu için bundan dolayı hiçbir kitaba furkan diyemeyiz. Kur'an adıdır Furkan nasıl hiçbir kitaba Furkan diyemeyiz bazı insanlar son dönemde bizim ülkede bir kitap yazdılar adını koydular Ruhul Furkan bu ad yanlıştır asıl da iyi niyetle koymuşlar ama cehalet işe girdiği için farkına varamadan bu cahilliğe düştüler şimdi onlar kalktılar cahil insan alimi teklil etse şimdi bu ruhul furkanı yazan grup ne yaptılar cehalet ilmi cehalet olduğu için yine de gaflete kapıldılar ne oldu böğüç alimleri teklide kalktılar ama olar alim oldukları için ne dediklerini biliyorlar Bizimçiler biraz ilimden aydındılar zennettiler alimdiler hataya düştüler ne dediler ruhul furkan furkanın ruhu furkan kurandır kuranın ruhu nasıl olur ya bu çifirdir Allah korusun. Kur'an'ın özü olur mu özeti olur mu? Olmaz. Mesela İmam-ı Ali ne dedi? Ruhul Maani. Anlamların ruhu. Olur. Kaç tane anlam var bunun özü budur. E sonra Bursavi, Bursavi bizim Türk Bursavi ne dedi? Ruhul Beyan. Beyan açıklamanın ruhu. Ama Ruhul Furkan olmaz çünkü Kur'an'ın adıdır Furkan. Ondan sonra dördüncü adı Zikir. İnna n-ḥnun n-zellnā zikrā, wā inna l-ḥu l-ḥāfizūn bil-zikr an-dirdh, bil-zonu qurūrūs. Zikr, tanzil, wā inna l-tanzilu Rabb al-ʿalāmin, buna benzer adları var. Bir de Kur'an içerimin sıfatları var. Kur'an içerim nedir? Nürdür. Ya i̲wā l-dīnā minā, n min Rabbikum. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُورًا مُب۪ينًا Kur'an'dır nur. Mübarektir. Adı mübarektir. Sifatı Kur'anun mübarek. Nedir? وَهَذَا كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ لَذِي بَيْنَ يَدَيْهِ مُبَارَكٌّ مُب۪ين قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُب۪ينٌ بُشْرَ Bu da Kur'an'ın müsdıkâ limâ beyne yedeyhi ve hudan ve busra lil müminîn mecid bel huve kur'ânun mecid kerîm bel huve kur'ânun kerîm ve hâkeza bir çok sıfatları var Kur'an-ı Kerim'in nerede Kur'an-ı Kerim'de şeriatte Kur'an-ı Kerim'in adları var, sifatları var. Kur'an-ı her Müslüman Kur'an-ı Kerim'e saygı göstermesi lazım. Adabı olması lazım. Kur'an içelim üzerine yemin edebilir miyiz? Alemler burada ihtilaf ettiler. Racih olan edebiliriz. Çünkü Allah'ın kelamı olduğu için Kur'an'a yemin etmek, Allah'a yemin etmektir. Ama Allah'ın yarattığı olsaydı Kur'an, yemin edemezdik. Yani olmaz biz ya güneş hakkı için, babam hakkı için, e, o çocuğum hakkı için, Kabe hakkı için olmaz. Çünkü bunlar yaratan, yaratılandır. Ama Kur'an yaratılmamış Allah'ın kelamı olduğu için sifatındandır yemin olunurdu. Kur'an'ın hakkında belli bir adabımız olması lazım. Adep olması lazım Kur'an'a karşı saygımız olması lazım. Önceden birincisi Kur'an-ı Kerim, e, Kur Kerim okurken ister yerin, nefsin, elbisenin, mekanın e, ne olsun? Tahir olsun o yerler hepsi necasetten pislikten temiz bir yerde olsun Kur'an-ı Kerim okurken esnemesi gelse insanın durması lazım olmaz esneyerek Kur'an-ı Kerim okuyacaksın Ağzın açmışsın haa ediyorsun Kur'an-ı Kerim'de devam ediyorsun saygıdan değil sünnettendir insan esnerken elini koyacak ağzına tesavub yaparçan çünkü şeytan insana güler böyle alini koymasan, ağzını açsan bir rivayette de ağzına girer şeytan Kur'an-ı Kerim kötü yerlerde okuması caiz değil, pazarlarda lehu yerlerinde kahvelerde okuması caiz değil, Kur'an-ı Kerim okunurken her çeşit dinlemesi lazım, olmaz böyle saygısız yerlerde Kur'an-ı Kerim'in edabına yakışmaz her yerde okunsun Kur'an içeriğinin adabından e, Kur'an içeriği muhür için cülemezsin. cülemesin, e, laf konuşamazsın, istima edeceksin. Adabı budur Kur'an içerimin Hatta salamdan e, bir dene abşursa, elhamdülillah dese ona zaruratta reddedersin. Alçak sesle, sesin Kur'an'dan yüksek olmasın. Dürücü Allah Subhanahu Teala. Faeza quri'al Kur'an festae festemeu lehu leallakum turhamun. Hatta Allah size rahmetsin. etsin. Kur'an içeriklerini dinleyin. Kur'an içeriklerini okumadan önce istiğaza getireceğiz. Feiza quri'al Kur'an festaiz bil. Feiza qara'tel Kur'an festaiz billahi min eşşeytani'r recim. Kur'an okumadan önce sünnettir. Ne diyelim? Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim okursun. Ama e, ayetin ortasında okusan bismillah besmeleye gerek yoktur. Mesela okudun Ali İmran'ı ortada bitirdin. İşin oldu. Yarın geldin başladın. Oradan başlasan ortada mesela 100. ayetten başladın. Demezsin eee euzubillahi mineşşeytanirracim dersin. Ayete girersin. Besmeleye gerek yoktur desen de olur ama alimler diyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmadığı için yapmama varsın bu soruyu eee cevaplarsın. Cevapladı cevapladıktan sonra e, bir de dönersin okumaya. O zaman ne dersin? Euzubillahimineşşeytanirracim başlarsın. Kur'an e, hileften çıkmak için insan ebdesli tutması lazım onu. En uygunu budur. Kur'an'ı ebdesli okursun. Ebdestsiz okuma da bazı alimler cevaz vermişse ama afzal ebdesli okuyacaksın. Hileften de çıkıp kurtaracaksın. Evet bu Kur'an-ı ilgili bütün adeplerdir. Bir de sorunun çinci şıkkında arkadaş soruyor. Ee, başka bir arkadaş asıl da soruyor bunu diyor Kur'an-ı nasıl indi ee, ilk ayet neydir ve nerede indi Oları soruyor nasıl indi parça parça niye indi parça parça hikmet nedir? allah Teala birden indirmedi Kur'an-ı Çerim hakkında allah Teala diyor Şehr-ı Ramazan lezi unzile fihil Kur'an huden Nasi ve beyinat minel huda vel furqan Demek ki Kur'an-ı Kerim ne zaman indi? Ramazan günü indi. Bakara 184. İnne enzelnahu fi leyletil kadir. Kadir surasında da bu da nedir? Leyletil kadirde inmiş. İnne enzelnahu fi leyletin mübareka. Bu da duhan 3. Onun için leyle, e, Ramazan'da indi. E, Kur'an-ı Kerim Kadir gecesinde indi. Kur'an-ı Kerim. Ee, nasıl indi Kur'an-ı Kerim? Beytul İzzet'ten, Allah'ın indinden eee Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'i konuştu. Konuştuktan sonra nereye indi? Dünya semasına indi. Leyle Kadir gecesinde dünya semasına indi. 23 senede de dünya semasından yine Allah'ın emriyle Cibril Cibril Aleyhisselam peyderpey e, 23 seneye yayılarak geldi. İndi. Bu da cumhurun kavuludur. Kur'an-ı Kerim cumhurun kavluyla dünya semesine indi Allah-u Kadir gecesinde. Ondan sonra Peyder, Pey 23 senede indi. Bu da diyor ki Kur'an'ın ferraknahu litekrauhu alennâsi alâ mukzin ve nezzelnâhu tenzîle Bu ayet delildir. E neye? Birden inmedik. Sonra Allah-u Teala cevap veriyor diyor ve قال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده diyor müşrikler ve kafirler dediler ki Kur'an birden de ise niye böyle iniyor, yavaş yavaş insan Kur'an elinde görürüm Kur'an iman ederim ama Allah Tanha ne diyor Kezalike lünasbita bi fuadike ve rattalnahu tertil yavaş yavaş okuruz kalbinde yerleşsin kalbinde yerleşsin Evet. E, bu konuda da Kur'an-ı Kerim niye indi? Peyderpey indi. Hatta ulûm-ül Kur'an kitaplarında diğer tencimen nezelel Kur'an-ı nezelel Kur'an-ı müneccemen tencîm nedir? Tef tefrik, parça parça. Parça parça indi hatta e, nedir bunun sebebi? Hatta Resulullah'ın kalbinde yerleşsin. Çünkü Kur'an-ı yerine göre indi. Yerine göre indi. Bazen soruya cevaptır. Bazen bir meseleyi anlatıyor. Bazen bir mese mesele ol oluyor. E, Buları soruya göre indi. E, Kur'an-ı Kerim e, parça parça inmesinde dedik, ayetler okuduğumuz gibi e, var. وَاِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبُّ الْعَالَمِينَ نَزَّلَ بِهِ رُوحُ amin Ala kalbik, lütekon min almunderin bilisanin arabi mubin, mubin arabi. Den ende. Kur'an için başka kitapların farkı nedir? Kur'an için başka kitaplar, Tevrat, İncil zeburdan farkı nedir? Olar da, e, olar bir bir yek para indiler peygamberlere. Bizimçi farkı müteferrik indi parça parça indi. Odan için kalbinde tutsun. Ee, kalbinde şey olsun, yerleşsin Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem. Kalbinde yerleşsin. Bir de müşlüklere reddi, reddiyedir burada. Müşlüklere reddoldu. Müşrikler tehdit yaptı. Mesela yeselunuke anis sa'a. Soruyorlar kıyamet ne zaman kopacak? Mesela. Bir de ezberlemek için. Ezberde A anlamakta kolay olsun. Onun için sahabe diyorlar biz 3 Kur'an, 10 e, ayet ezbelliyorduk. Eşitiyorduk ezbelliyorduk onları. Ondan sonra e, anlamını öğreniyorduk. Ondan sonra amel ediyorduk. Öylece biz ilimle ameli işitsin bir arada yaptık. Bu da Cuma Suresi 2'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah subhanahu aleyhi ve sellem diyor, fil ümmiyyine Resul'a. Ümmilere okuma yazmaları olmayanlara peygamber gönderdi Allah Teala minhum çendi içlerine aleyhim ayatihi ayatını Allah'ın ayatını e, tilavet ediyorlar. ve yüzekkihim tezkiye ediyor. o çitap oları ve yallimuhum il kitaba vel hikmete ve in kânu min kabli le fî mubin evet bir de Kur'an-ı Kerim dedik olaylardan dolayı indi ee, parça parça indi. Bir de arkadaş soruyor, diyor ki ahrufü seb'a, yedi harf üzerine Kur'an-ı Kerim indi. Meşhurdur bu ahrufü seb'a. Kiraat ayrıdır, ahruf ayrıdır. E, harf ayrıdır. Bunun anlamı nedir? Aslında birçok harf var. Sabit olan harflar yedidir. Bu Arablerin asılda bir kelimeyi anlatmalarında lehceleri vardır, yende ayrı ayrı kelimeleri vardır. Bizim de Türkçe'de bir tane bir bir şeye burada başka şey deriz, doğuda başka şey derler. Aynen e, aynen e, şeye meseleye başka adı var. Her şehrin her yürenin başka bir şey var. O da işte ahlus sabadır. Ama anlamı aynandır. Ee, bu ahrufta kabilelere cöreydir Kureyş, Hüzeyl, Thakif, Havazin Kinana, Temim Yemen ehli ee, yende Rabi'a yende Sa'd e, ihtilaf etmişler ama bu ahrufu seb'a oların şivesine göre okunuşuna göre inmiştir ee, bu ahrufu seb'a'da da emir, nehi, vaid şedid var, e, bunlar nedir? Bahçefu sebe diğerleriyle de, değişik değişik meselelerdir. Bazı yerde muannes muzakkardır, muzakkar muannesdir. Ama sonuçta e, anlamı aynandır. Bazı'nın mesela iraban belagat lugal arabiyede iraben bunlar nedir? Ayrı şekil okunur, ama sonuçta anlamı aynan çıkar. Bazı irapta mesela gramerde tasrif fiili var. Oların ayrıdır tasrifleri ayrıdır. Mesela fakalu rabbena baid baina asfarina. mesela şeyden okudur. Eee rabbanani e, e, başka bir emir sıgasıyla okundu. Başka bir yerde fiil mazi geçmiş fiilden okundu. Bunlar hepsi ayrı ayrı fiillerdir. Ayrı ayrı şeylerdir. Bu ihtilaf y de takdimi tehir var bazı harflerde. Mesela diyor ki bir harfte diyor Efelem ye es Başka bir kiratı eem y es y y es birinci de içi ya ondan sonra Elifsin geliyor Çincide de em yy es y ye oluyor yani ya elif ya sin oluyor Bunlar kiraattır ama anlamı nedir? Aynendir. Bir de e, e, e, bu, bu, Bunlar hepsi Alfazların değişmesi Ebedellerin değişmesi Eksik fazlalıklar var Bazı kelimeler var meselen Bunlar anlamı nedir? Meselen diyor Ve adde lehum Tecri tehtihel enhar Tevbe surasında bir başka rivayete min tehtihel enhar min burada ziyadedir ama anlamı bozuyor bozmuyor anlam aynındır bu belagat babındandır işte bu kiraattir mesela hel ata ke hadithu musa hel ata hadithu musa işte bunlar e, kiraatlar farklılır ama şeydir bu kiraat ilmi de Nedir? Kiraat ilmi farzi kifayedir. Bazı alimler bu kıraati bilse ümmette tedvin etmişler elhamdülillah, hıfz etseler o bir ümmetten müçelleflik kahar. Bu mutevâtır olan kıraatler 7'dir. Ondan sonrasına ihtilaf olmuş. 14'e kadar çıkmış. Ondan sonrası zaiftir. 7'si mütevatirdir. Bunlardan okuyabiliriz. Ha biz bugün de müçellefiz öğrenmeye? Hayır, mükellef değiliz öğrenmeye. Ama kemal babından daha fazilet istiyorum, okuyayım. Daha ecrim olsun, okuyabilirsin. Ve bunu ümmette bir ümmette ümmet mükelleftir. Kiraat bu sene kayıp olmaması lazım. Ümmette her zaman bir nesil bu kiraati bilmesi lazım. Ama bir fert musulman bilmesi şer değil. Ama ümmette kimse yapmıyorsa her çeşit sorumluluk altına girer. Her çeşit kiraati bilmesi lazım. Ee, bu konuda da alimler birçok Çitap telif etmişler ee, ülüm -ül Kur'an Hakkında çitaplarda Yine bunları yazmışlar e, işlemişler, kiraat e, Şeyinde ve bugün de elhamdülillah İslam aleminde e, son Altuz 40 senedir Baya ilim yayıldı bu kiraat ilmi e, Ahrufü's-seb'e Hepsi okuyorlar e, kalun, verş, e, hafz ri, rivayetler var, kiraatler var bunlar hepsi e, değişik değişik okunuyor elhamdülillah bunların da medreseleri var İslam aleminde her yerde okunur. bizim türkçede de var elhamdülillah az da olsa var elhamdülillah çok azdır ama var bir ilim itmemiş Allah'ın da buna delalet ediyor Kur'an'ına muhafaza ediyor evet velhamdülillahi rabbil alemin